53. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm min al fe mâ rajiim Bismillahi mursalûn İbrahim kendisine misafir olarak gelen meleklere, acaba sizin asıl önemli işiniz nedir ey elçiler dedi. قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُجَرِم۪ينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ onlar, gerçekten biz günahkar bir kavim olan Lut kavmine gönderildik. Onların üzerine çamurdan pişirilmiş sert taşlar yağdıracağız. O taşlardan her birinin haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbin katında işaretlenmiştir dediler. فَأَخْرَجَنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا Nihayet biz mü'minlerden orada bulunan kimseleri çıkardık. فَمَا وَجَدَنَا ف۪يهَا غَيْرَ بيت من Fakat biz orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi de bulamadık. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ Biz orada acı bir azaptan korkan kimseler için bir ibret nişanesi bıraktık. وَفِي مُوسَى اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ fetolla bir rükne <Sessizlik> ve qala sahiru <Sessizlik> ov <Sessizlik> mecnun <Sessizlik> fa ahadnahu ve junudehu fanabednahum Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu apaçık bir delille Firavun'a göndermiştik. Firavunsa ordusuyla birlikte yüz çevirmiş onun hakkında bir sihirbazdır ya da bir delidir demişti. Nihayet biz onu ve ordularını yakalayıp hepsini denize attık. Firavunsa o sırada inadından dolayı pişmanlık duyarak kendi kendini kınıyordu. Ma tazeru min şey'in etet alayhi illa ja'aletukerrimim At kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani biz onların üzerine köklerini kesecek bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerine uğradığı her şeyi mutlaka kül gibi dağıtıyordu. وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حين فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ مِّن ضُرٍّ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا Semud kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani onlara, belirli bir süreye kadar dünyadan yararlanıp geçinin denmişti. Onlarsa Rablerinin emrine karşı büyüklük tasladılar. Bunun üzerine kendilerini bakıp dururlarken yıldırım yakalayıp çarptı. Artık onlar ne ayağa kalkabildiler ne de yardım gördüler. وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavimdiler. وَالْسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz ki biz onu genişletmekteyiz. Yeryüzünü de biz döşedik. Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz. Biz her şeyi çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz. Fafiru ila inni ilakum minhun azirum mubin. Ve la tejgalu ma Allah ila han axhrainni mubin. Ey Muhammed, deki. Öyleyse Allah'a koşun. Gerçekten ben size, O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir ilah edinip, O'na ortak koşmayın. Gerçekten ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. <gülüyor> Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince onun hakkında da mutlaka bir sihirbazdır veya bir delidir dediler. Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. Ey Muhammed! Sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. وَذَكِّرْ فَإِنَّ Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir. وَمَا الْجِنَّ إِلَّا Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. ما اريد منهم من رزق وما اريد onlardan herhangi bir rızık istemiyorum beni yedirmelerini de istemiyorum inna allaha huwar razzaquzul kuvvetil metin şüphesiz ki Rızık veren, o sağlam kuvvet sahibi olan Allah'tır. <gülüyor> Şüphesiz ki zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Ama şimdi onu acele istemesinler. فَوَيْلٌ <gülüyor> لِلَّذ۪ينَ Kendilerine vaad edilen günlerinde uğrayacakları azaptan dolayı vay inkar edenlerin haline. Tur Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 49 ayettir. Suriye, Tur dağına yemin edilerek başlandığı için bu anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Wa alt-tur Wa kitabin mas-tur Firak in man-shur Walbayt Beilmez dur İ Rabbi Turdaağına neşredilmiş kağıtlar üzerine satır satır yazılmış kitaba Meleklerin ziyaretgahı olan Beyti mamura tavan gibi yükseltilmiş göğe kabarıp dolan denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gelecektir. مَا لَهُ Ona engel olacak bir kuvvet yoktur. يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَعْرًا O gün gök sarsılıp çalkalanır, dağlar yerlerinden oynayıp yürür. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَعْعُونَ اِلٰى O gün peygamberleri yalanlayıp daldıkları batakta oyalanıp duranların vay haline. O gün, onlar itile kakıla cehennem ateşine atılırlar. هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا Onlara şöyle denir. İşte yalanlamakta olduğunuz ateş budur. أَفَسِحْرٌ <gülüyor> هَذَا Em Bu da mı büyüdür yoksa siz mi görmüyorsunuz Girin oraya İster dayanın, ister dayanmayın. Sizin için ikisi de birdir. Siz ancak yaptığınız şeylerin karşılığını göreceksiniz. <gülüyor> Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve nimetler içindedirler pekine bima atehum ve veqaahum rabbuhum rablerinin kendilerine verdiği şeylerle safa sürmektedirler rableri de onları cehennem azabından korumuştur kulu veşrabu hani an bima kuntum Onlara yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiğit için denir. Muttekin ala surrim, mescfufatu ve zowjanahu Onlar sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanmaktadırlar. Biz onları iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz. والذين آمنوا iman edenlere ve zürriyetleri de imanda kendilerine tabi olanlara gelince, biz cennette onların zürriyetlerini kendilerine katarız ve onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kendi kazandığının karşılığını görür. وَاَمْدَدَنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِنَّا يَشْتَهُونَ Onlara cennette canlarının çektiği meyveleri ve etleri bol bol veririz. Yetenefi <gülüyor> Onlar orada birbirlerinden bir kade alıp verirler ki onda bir saçmalama ve günaha sokma yoktur. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ Onların etrafında sanki sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz kendilerine ait hizmetçiler dolaşır. وَاَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ "Çalın, inna künna, kabul fi, ahlina müşfikin. Fmanna Allahu, alayna, wawqana, âzab اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ Onlar birbirlerine dönüp sorarlar ve derler ki, gerçekten biz bundan önce ailelerimiz içerisinde sonumuzdan korkuyorduk. Şimdi Allah bize ihsan etti ve bizi iliklere kadar işleyen cehennem azabından korudu. Bundan önce biz mutlaka ona ibadet ediyorduk. Şüphesiz ki o büyük bir lütuf sahibidir, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed! Sen öğüt verip hatırlat. Rabbinin nimeti sayesinde, ''Sen bir kâhin ve bir deli değilsin.'' ''Em yekûlûne şâirunne terabbesu bihî raybel menûn.'' ''Yoksa onlar senin için o bir şairdir, onun zamanın felaketlerine çarpılmasını bekliyoruz mu?'' diyorlar. ''Kul terabbesu fe innî ma'akum minel muterabbisîn.'' Sen de ki. bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bakalım hangimiz felaketlere çarpılacak? <gülüyor> Yoksa onlara bunu akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midirler? Em yokulun takavle bel Yoksa onlar bu Kur'an'ı Muhammed kendi dilinden uydurdu mu diyorlar? Hayır. Onlar iman etmezler. Felliyetu bi hadisin mislihi in kanu sadikin eğer onlar doğru sözlü kimselerse, o Kur'an gibi bir söz getirsinler. اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ Yoksa onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratanlar kendileri midir? اَمْ Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bir bilgiyle inanmıyorlar. <gülüyor> Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye hakim olan onlar mıdır? اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ ف۪يهِ Yoksa onların bir merdivenleri var da onun üstünden mi ilahi vahiy dinliyorlar? O halde dinleyenleri açık bir delil getirsinler. اَمْ لَهُ ve وَلَكُمُ الْبَنُونَ Yoksa kızlar Allah'ın da oğullar sizin mi? اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ Yahut sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar borçtan dolayı ağır bir yükün altına mı girmişlerdir? اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ veya gaybın bilgisi onların yanında da bunu onlar mı yazıyorlar? <gülüyor> Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Oysa inkar edenler tuzağa kendileri düşeceklerdir. ''Em lehum ilahun gayrullah'' Subhanallahi amma yuşrikûn Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir. Ve irâv cisfen min'es semâi sâqiṭin yekûlû sehâbun merkûm eğer onlar gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile, bu üst üste yığılmış bir buluttur derler. Artık sen onları çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak. Yev me la yuğni anhum kaydühüm şeyen ve O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecek ve onlara yardım da edilmeyecektir. Ve inne lillezine zellemû azâben dûne zâlike ve lâkinne ekserahum Şüphesiz ki zulmedenler için bundan önce de bir azap vardı. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Wal-sibir li-hukm-i Rabbika, Ey Muhammed, Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözetimimiz altındasın. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. وَمِنَ الْلَيْنِ Gecenin bir kısmında akşam ve yatsı namazlarını kılarak, yıldızların batışından sonra da sabah namazını kılarak onu tesbih et. Necm Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 62 ayettir. Necm yıldız anlamına gelmektedir. Süreye yıldızlara yemin edilerek başlandığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Njemi İda Hava. Ma zalla sahibukum ve ma guwa. Ve ma yatıq an al اِنْ هُوَ اِلَّا Battığı zaman yıldıza yemin olsun ki arkadaşınız Muhammed doğru yoldan sapmadı ve azmadı. O kendi arzu ve hevasından konuşmaz. Onun söyledikleri ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. عَلَّمَهُ <gülüyor> شَد۪يدُ الْقُوَى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 ona çok kuvvetli ve üstün bir akla sahip olan Cebrail vahyetti. O hemen asıl şekline girip doğruldu. O en yüksek ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve aşağı sarktı. Araları iki yay arası kadar veya daha da yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Mâ kezebel füâdü ma raa. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى <gülüyor> Muhammed'in gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Ey kafirler! Şimdi siz onunla gördüğü şey hakkında tartışmaya mı gidiyorsunuz? وَلَقَدَ <gülüyor> رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ سِدَرَةِ الْمُنْتَهَى İndehâ cennetul mevvâ. ki Muhammed onu asıl şekliyle bir defada Sidre-i Müntehan'ın yanında gördü ki, barınılacak cennet onun yanındadır. İz yagşâs sidrata mâ yagşâ, mâ zâgal ve mâ tağâ. O zaman sidreyi bürüyen bürümüştü. Muhammed'in gözü ondan kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin en büyük delillerinden bir kısmını gördü. Ey inkarcılar! Gördünüz mü Lat ve Uzayı ve diğer üçüncü put olan Menat'ı ne güçleri var? <gülüyor> Erkekler sizin de kızlar Allah'ın mı? Öyleyse bu haksız bir taksimdir. İn hiye illa esma sammaytumuha entum ve Semiyimuz hatum ve aba ma o putlar ancak babalarınızın ve sizin taktığınız bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onları destekleyen hiçbir delil indirmemiştir. Kafirler ancak zanna ve nefislerinin arzu ettiği şeye tabi oluyorlar. Oysa andolsun ki Rablerinden kendilerine doğru yolu gösterecek rehber gelmiştir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yoksa her umduğu şey insanın mı olacak? Ahirette, dünyada yalnız Allah'ındır. Ve kimi mellekim, fi s-ma-wat, la tuğni ş-fa'at-uhum şeyen, illa min b-ardiye, a Allah. اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَشَاءُ Göklerde nice melekler vardır ki Allah dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için şefaat izni vermedikçe onların şefaati hiçbir fayda sağlamaz. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمْمُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْفَاءَ Gerçekten ahirete iman etmeyenler, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Zan ise gerçekten hiçbir şey ifade etmez. فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدَ إِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Ey Muhammed! Sen bizim zikrimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere aldırma. ذَٰلِكَ min مِنَ الْعِلْمِ işte onların ilimden ulaşabildikleri seviye budur. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de daha iyi bilir. وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجَزِيَ الَّذ۪ينَ اَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجَزِيَ الَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنَا Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sonunda o kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandıracak, iyilik yapanları da daha iyisiyle mükafatlandıracaktır. Alâzzîn yâjte nıbûn kbaîr al-ithm ve al-fawâiş illa l هوأَلَمُ بِكُم إذ أَ شَأكُمْ مِنَ الأرضِ وَإِذ أَ تُمْ أَجَّةُ فيِي بُطُونئُم فَلَا تُزَكُ أَفُسَكُمْ فَلَا تزَكُ o iyilik yapan kimseler, ufak tefek kusurlar hariç, günahın büyüklerinden ve çirkin davranışlardan kaçınırlar. Şüphesiz ki Rabbinin bağışlaması geniştir. O sizi topraktan yarattığı zamanda, Analarınızın karınlarında cenin halinde bulunduğunuz zaman da, durumunuzu en iyi şekilde bilir. O halde kendi nefislerinizi temize çıkarmayın. O, kötülükten sakınan kimseleri daha iyi bilir. <gülüyor> Ey Muhammed! Hak'tan yüz çevireni, ve malından az bir şey verip sonra vermemekte direneni gördün mü? <gülüyor> Gaybın bilgisi onun yanında da gerçeği o mu görüyor? Emlem yunebbâ bimâ fî suhufi Musa Ve İbrahim'en lezî veffâ. Yoksa Musa'nın ve sözünü yerine getiren İbrahim'in kitaplarındaki şey kendisine haber verilmedi mi? El la teziru vazratu izra Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Ve elleyse lil insani illa ma sa ve en yura ثُمَّ يُجَزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَاءُ İnsan için kendi çalıştığından başka bir şey yoktur. Onun çalışması da yakında mutlaka görülecektir. Sonra da ona en üstün karşılık verilecektir. وَاَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَاءُ هُوَ Şüphesiz ki, son dönüş Rabbinedir. Gerçekten güldüren de ağlatan da odur. هُوَ Şüphesiz ki, öldüren de dirilten de odur. وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْفَا مِنْ نُطْفَةٍ Doğrusu ana rahmine dökülen bir damla sudan erkek ve dişi iki çifti o yaratmıştır. وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْاُخْرَى Gerçekten ölümden sonra tekrar diriltmek de yalnız O'na aittir. Şüphesiz ki zengin eden de, varlıklı kılan da O'dur. Doğrusu Huza'a kabilesinin taptığı Şi'ra yıldızının Rabbi de O'dur. Şüphesiz ki ilk Ağıt kavmini ve semut kavmini o helak etmiş, onları geri bırakmamıştır. وَقَوْمَ Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın kimselerdi. وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوَا فَغَشَّاهَا مَا o, Lûd kavminin altı üstüne gelen beldelerini de yere batırmıştır. Artık oraları kuşatan azap kuşatmıştır. فَبِأَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارًا Ey insan! Artık Rabbinin hangi nimetinden şüphe ediyorsun? هَذَا نَذ۪يرٌ مِّنَ nuduril الْاُولَى bu peygamberde ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Azifetil azfe. Laysa leha min dunillahi kashife. Yaklaşmakta olan kıyamet yaklaşmıştır. Onu Allah'tan başka açıklayacak olan yoktur. Efem min hadal hadisi ta'cabuun? وَتَضْحَكُونَ Şimdi siz bu Kur'an sözüne mi şaşıyorsunuz? Alayla gülüyorsunuz da halinize ağlamıyorsunuz. Oysa siz gaflet içinde oyalanıyorsunuz. Artık Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin. Kamer suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 55 ayettir. Kamer ay demektir. Sureye Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden biri olan ayın yarılması olayının zikriyle başlandığından bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. İqtar etti saat ve şık Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı. Ve yarou ayetin girdi ve kulusihrum müstemir. Onlar bir mucize görürlerse yüz çevirirler ve bu sürüp gelen bir büyüdür derler. وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر Onlar peygamberi yalanladılar ve kendi heveslerine uydular ama her işin karar kılacağı bir sonucu vardır. Walaqad <gülüyor> ja وَاَاَهُمْ مِنَ مَا Andolsun ki onlara kendilerine inkardan alıkoyacak haberler gelmiştir. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا Bu haberlerin her biri tam bir hikmettir. Fakat kafirlere uyarılar fayda vermiyor. Fetollar onlara, yeme yedğüddâi ila şeyin Ey Muhammed, o halde onlardan yüz çevir. O gün davetçi olan İsrafil onları görünmemiş, tanınmamış bir şeye kıyamet gününün hesabına çağırır. خُشَّعَنْ أَبَصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِكَ أَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٍ Onlar sanki gözleri dehşetten baygın düşmüş bir halde etrafa yayılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. مُحْطِعِينَ ile الدَّاعِيَ قُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٍ Kendilerini çağırana doğru koşarlar. Kafirler, bu zor bir gündür derler. Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Onlar, kulumuz Nuh'u yalancı saydılar ve o bir delidir dediler. Nuh davasından vazgeçmeye zorlandı. فَدَعَى رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٌ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا فَالْتَقَ الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدَ <قُدِر> Bunun üzerine Nuh, ben malup düştüm, bana yardım et, diye Rabbine yalvardı. Biz de şiddetle boşalan bir yağmurla göğün kapılarını açtık. Yerden de kaynaklar fışkırttık. Böylece iki su takdir edilmiş olan bir iş üzerinde birleşti. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ Biz Nuh'u tahtalardan yapılmış ve çivilerle birbirine çakılmış gemi üzerinde taşıdık. تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ İnkar edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olarak verdiğimiz o gemi bizim gözetimimiz altında akıp gidiyordu. Ant Andolsun ki biz onu bir ibret olarak bıraktık. Fakat öğüt ve ibret alan var mı? Benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu? Andolsun olsun ki biz Kur'an'ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı? كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ Ahad de peygamberlerini yalanladılar. Fakat benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu? Inna arsalna alehim riha sar sar fi yomin asim mustamer tanzigun nasak annham a'jazun axlim qair Gerçekten biz onların üzerine kendileri için uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar insanları sanki kökünden sökülmüş bir hurma kütüğü gibi koparıp atıyordu. Benim azabım ve tehdidim nasıl oldu? وَلَقَدَ يَسَّرْنَا ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı? Semut سَمُودُ Semud kavmi de kendilerini Allah'ın azabına karşı uyaran peygamberleri yalanladılar onlar biz içimizden bir insana mı tabi olacağız? O takdirde biz gerçekten bir sapıklık ve delilik içinde bulunuruz. Kitap aramızdan ona mı verilmiş? Hayır, o küstah bir yalancıdır dediler. سَعْلَمُونَ غَدَمَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرِ اِنَّا مُرْسِلُنَّا قَتِ فِتْنَةً لَهُمْ تَرْتَقِبَهُمْ وَاَصْطَبِرِ biz Salih'e dedik ki, onlar yarın kıyamette kimin küstah yalancı olduğunu bilecekler. Gerçekten biz onları imtihan için dişi bir deve göndereceğiz. Sen onları gözetle ve sabret. Ey Salih! Suyun deve ile onların arasında taksim edilmiş olduğunu kendilerine haber ver. Herkes kendi su sırasında hazır bulunsun. Fe kana azabi Fakat onlar bir arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcını alarak deveyi kesti. Ama bak benim azabım ve tehdidim nasıl oldu? İnna aleyhim sayhata vahidatan fekanu kahashimin Gerçekten biz onların üzerine korkunç bir gürültü gönderdikte onlar Davar ağlındaki kurumuş ot gibi oldular. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ andolsun ki biz kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık fakat düşünüp öğüt alan var mı kazzebet kavm lut bin اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّا آلَلُوْطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَٰلِكَ نَجَّزِيمًا شَكَرٍ Lût kavmi de kavmi de kendilerini uyaran peygamberleri yalanladılar. Gerçekten biz onların üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Ancak Lût'un ailesi hariç. Biz onları tarafımızdan bir nimet olarak seher vaktinde kurtardık. İşte biz şükreden kimseleri böyle mükafatlandırırız. وَلَقَدَ <gülüyor> أَنْذَرَهُمْ Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyarmıştı. Fakat onlar uyarıları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. <Sessizlik> Andolsun ki onlar Lut'un misafiri olan insan şekline girmiş meleklere bile tecavüz etmeye kalkıştılar. Biz de onların gözlerini kör ettik ve şimdi tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik. Andolsun ki sabahleyin erkenden onları kararlı bir azap yakalayıverdi. Onlara tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Ant olsun ki, biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat, düşünüp öğüt alan var mı? وَلَقَدْ جَاءَ اَعْلَ فِرْعَوْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ اَخْذَ عَز۪يزٍ مُقْتَدِرٍ ki Firavun ailesine de uyarılar gelmişti. Onlar bizim ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de onları çok güçlü ve kuvvetli bir şekilde yakaladık. Ekuffarukum hayrun min ulaykum amlakum bira'atun fi'z-zubr Ey Mekke müşrikleri sizin inkarcılarınız onlardan daha mı hayırlıdır yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş belgesi mi vardır ki azaba uğramayacaksınız اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ Ey Muhammed! Yoksa onlar, biz yardımlaşan bir topluluğuz mu diyorlar? سَيُحْزَمُ ve وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ Onların topluluğu yakında hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Bil Saatu Muvidhum ve Saatu Ada ve Ame. Onlara asıl vaad edilen azap kıyamet günüdür. O günün azabı daha korkunç ve daha acıdır. İn Mucirmin Fi Zalalı ve Suger. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي nari, عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُو قُومَ السَّسَقَرِ Doğrusu günahkarlar bir sapıklık ve delilik içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüldükleri gün onlara tadın cehennemin dokunuşunu denir. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بِقَدَرٍ Şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. وَمَا أَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ Bizim buyruğumuz ancak bir göz kırpması kadar kolay ve süratli olan tek bir emirdir. وَلَقَدَ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرْ وَكُلُّ صَغِيلٍ وَكَب۪يرٍ Andolsun ki biz sizin benzerlerinizi helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük ve büyük hepsi de satır satır yazılmıştır. اِنَّ الْمُتَّق۪ينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ف۪ي مَقْعَدِ صِدَقٍ عِنْدَ مَل۪يكٍ مُقْتَدِرٍ Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar, cennet bahçelerinde ve ırmak kenarlarındadırlar. Onlar sonsuz kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda, hoşnut olacakları bir makamdadırlar. Rahman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 78 ayettir. Sure Allah'ın Rahman ismiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede Cenab ı Hakk'ın dünya ve ahiret nimetlerinden söz edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Errahman. Alleme'l-Kur'an. Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti. Khalaqal <gülüyor> insân insanı yarattı ve ona konuşup güzelce anlatmayı öğretti. Güneş de ayda bir hesaba göre hareket eder. Bitkiler ve ağaçlar da Allah'a secde ederler. وَالْسَّمَاءَ Allah göğü yükseltti ve ölçüyü ortaya koydu. أَلَّا تَطْغَوْ فِي الْم۪يزَانِ Ölçüde aşırı gidip dengeyi bozmayın. وَاَق۪يمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْم۪يزَانِ Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ Allah, yeryüzünü de canlı varlıklar için döşeyip ortaya koydu. Orada çeşitli meyveler, salkımlı hurma ağaçları, kabuklu taneler ve güzel kokulu Orada çeşitli meyveler, salkımlı hurma ağaçları, kabuklu taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır. فَبِأَيِّ اٰلٰئِ رَبِّكُمَا O halde, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ و خلق الجان من مارج من النار فبأي آل ربك تكذبان. Allah insana ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yaratmıştır. Cinleri de ateşin dumansız bir alevinden yaratmıştır. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 54. Kaset Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim O yaz ve kış mevsimlerine göre değişen iki doğunun Rabbi ve iki batının da Rabbidir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Meracel behrayni yelteqiyan Beynahuma berzakullâ yabgiyan Fe bi'eyyi âlâi rabbikuma tukezzibân Allah iki denizi salıverdi. Onlar birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır birbirlerine karışmıyorlar o halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz yahurucumuhumeluluvelmercan <gülüyor> febiayialarbukumatkezziban o denizlerin ikisinden de inci ve mercan çıkar o halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Wallahu al Jawar al Mushaatu fi al Bahr ka al A'lam, fabi ayy Denizde dağlar gibi yükselip seyreden gemiler de onundur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Kullu men aleyha faan ve yabqa vecuhu rabbika zul-jalali vel-ikram. Fe bi ayi ala rabbikuma Yeryüzünde bulunan herkes yok olacaktır. Ancak yüce ve ikram sahibi olan Rabbinin varlığı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Yaseeluhu ma fi alamawat wal-ard, kullayumunhu fi isheen. فَبِأَيْي آلَاءِ رَبِّكُمَا Göklerde ve yerde bulunan kimseler her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir iştedir, kainata hükmetmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِ اَيِّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insanlar ve cinler! Yakında sizin de hesabınızı göreceğiz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Ya mağşer el-jinn ve el-ins, inistatgatım an tanfuzu min aqtarılı semawat ve el Ey cinler ve insanlar topluluğu! Göklerin ve yerin çevrelerini aşıp geçebilirseniz geçin. Ama büyük bir güç olmadıkça geçemezsiniz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاضٌ مِّنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرًا فَبِأَيْي آلَاءِ ربكما تكذبان. Ey insanlar ve cinler! Sizin üzerinize ateşten bir alev, ve kıpkızıl bir duman gönderilir de ondan kurtulamazsınız o halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz feizen şakkatis sema fekanet verdeten kedhan <gülüyor> Gök yarılıp da gül gibi kızardığı ve yağ gibi eridiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فَيَوْمَ إِذِ ٱلَّذِى يُسْـَٔلُ عَن ذَنبِهِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِـنُّ فَبِأَيِّ ءَالَاءِ işte o gün artık insanlara da cinlere de günahları sorulmayacaktır. Çünkü Allah hepsini bilmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Yu'rafu'l-mucrimuun <gülüyor> ve bi ayi rabbikuma tukezziban günahkarlar simalarından tanınacak perçemlerinden ve ayaklarından yakalanacaklardır o halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz hazi cehennemul lati yukezzibu biha'l mujrimun yopufuna bennha ve ben hamimin an fe bi ayi ala rabbikuma tukeziban işte günahkarların yalanladıkları cehennem budur onlar cehennem ateşiyle kaynar bir su arasında dolaşır dururlar o halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? <gülüyor> Rabbinin huzuruna çıkıp duracağından korkan kimse için de iki cennet vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Zawat <gülüyor> afnan, Bu iki cennette çeşitli ağaçlarla meyvelerle doludur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فِيهِمَا <gülüyor> عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِئَيْي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Bu iki cennette de akıp giden iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانٍ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٍ Bu iki cennette her çeşit meyveden iki çift vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Muttaki yine ale furuşin depo inu hemin istebera apa ve cancen neteni de Febi ey elle irobibbi kume tu Onlar orada, Örtüleri parlak atlastan olan yataklara yaslanırlar. Her iki cennetin meyveleri de elle toplanacak kadar onlara yakındır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? FİHİN Qاصırات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان o cennetlerde gözlerini yalnızca eşlerine çevirmiş, eşlerinden önce kendilerine hiçbir insanın ve cinnin dokunmadığı hanımlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ <gülüyor> اٰلٰئِ O hanımlar sanki birer yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ illa الْإِحْسَانِ فَبِأَيْيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ İyiliğin mükâfatı ancak iyiliktir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِئَيْا لَاٰئِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? مُدَهَامَّتَانِ <gülüyor> O cennetlerin ikisi de koyu yeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Fihi ma ainan her ikisinde de durmadan fışkıran iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Bihi ma ve nahlu ve rumman her iki cennette de çeşitli meyveler, hurmalıklar ve nar ağaçları vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Fîhinnâ khayrâtun hisân. O cennetlerde iyi huylu güzel kadınlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Hurum maksuratun fil khiyam Fabıayi alay Rabbkumat Onlar çadırlar içinde gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş olan iri gözlü hurilerdir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Onlara kendilerinden önce hiçbir insan ve cin dokunmamıştır. O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Muttaki'ine ala rafrafin huzrin ve abqari'nin hisân. Fe bi'eyi âlâ'i rabbikuma Cennetlikler orada yeşil yastıklara ve son derece güzel işlenmiş döşeklere yaslanırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Teberekesmu Büyük ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir. Vakıa suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 96 ayettir. Sure ilk ayetinde kıyamet anlamına gelen el vakıa kelimesi bulunduğu için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim İzâ veqa'atil vâki'ah Leyse li veqa'atihâ kâzibe Khâfidatul râfi'ah Kıyamet koptuğu zaman hiç kimse onun gerçekleşmesini yalan sayamayacaktır. O kimini alçaltacak, kimini de yükseltecektir. اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجَّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءَ مُنْ بَثَّا وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثَةً Yer şiddetle sarsıldığı ve dağlar parça parça olup toz duman haline geldiği zaman siz üç sınıf olacaksınız. فَاَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ Birincisi, amel defterleri sağdan verilenlerdir. Ne mutlu, amel defterleri sağdan verilenlere. İkincisi, amel defterleri soldan verilenlerdir. Ne yazık, amel defterleri soldan verilenlere. Vessâbikûnes sâbikûn اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ف۪ي جَنَّاتِ Üçüncüsü de, iman ve amelde öne geçenlerdir. Onlar, ahirette de öndedirler. İşte onlar, Allah'a en yakın olanlardır. Onlar, nimetlerle dolu cennetlerdedirler. Onların çoğu öncekilerden birazı da sonrakilerdendir. Onlar, mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine karşılıklı olarak oturup yaslanırlar. يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّمْ مَعِينَ لَا يصدعون عنها ولا Onların etrafında ölümsüz gençler, cennet pınarından doldurulmuş sürahiler, ibrikler ve kadehler dolaştırırlar. Onlar bundan ne baş ağrısı duyarlar, ne de sarhoş olurlar. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ Orada kendileri için beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği kuş etleri vardır. وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ الْلُؤْلُ Orada ayrıca yaptıklarının karşılığı olarak Sedef'teki inciler gibi iri ve siyah gözlü huriler de vardır. لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيمة İllâ qîlen selâmen selâma Onlar orada boş ve günaha sokacak bir söz işitmezler. Yalnız selama karşılık selam sözü işitirler. Ve ashabul yeminim men yemin Amel defterleri sağdan verilenler var ya ne mutlu o amel defterleri sağdan verilenlere. Fi sidrim mahdud ve talhim mandud ve zillim memdud ve maskub وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقَطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مرفوعة. Onlar dikensiz kiraz ağaçları, meyveleri üst üste dizilmiş muz ağaçları arasında, uzayıp yayılmış gölgeler altında, çağlayıp akan sular kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. İnne enşânehun inşâ. Fe cealnâhun abkarâ urban etrâbâ li ashabil yemin biz cennetteki hurileri amel defterleri sağdan verilenler için yeniden yarattık onları bakire eşlerine düşkün ve aynı yaşta kıldık sullatum minel evvelin ve min minel ahirin Amel defterleri sağdan verilenlerin bir kısmı öncekilerden, bir kısmı da sonrakilerdendir. Aşhabü Şimali, Aşhabü Şimal. Amel defterleri soldan verilenlere gelince, ne yazık o amel defterleri soldan verilenlere. Fi samumü ve hamim. وَظِلِّمْ مِنْ يحموم. لا بارد ولا كريم. Onlar içlerine işleyen bir ateş ve kaynar bir su içindedirler. Serinliği ve faydası olmayan kapkara bir dumanın gölgesi altındadırlar. اِنَّهُمْ كَانُوا قَبَلَ ذَٰلِكَ مُتْرَف۪ينَ ve kanu yusirrun ala'l hinfi'l Çünkü onlar bundan önce boluk içinde şımarmışlardı. Büyük günah işlemekte ısrar ediyorlardı. ve kanu yakulun eiza mitna ve kunna turaben ve izamen e inna lemebu'sun ''Onlar, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar diriltileceğiz? Önceden gelip geçmiş olan babalarımız da mı diriltilecekler?'' diyorlardı. ''Kul innel vel لَمَ جَمُوعُونَ ila miqat يَوْمٍ مَعْلُومٍ Ey Muhammed! De ki, öncekilerde, sonrakilerde, bilinen bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ Sonra siz, ey doğru yoldan sapanlar, ve gerçekleri yalan sayanlar siz mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz karınlarınızı onunla dolduracaksınız ve şaribun aleyhimin elhamim ve şaribun şurbel him haza nuzulhum yevmedin üzerine de kaynar su içeceksiniz hem de susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte hesap ve ceza gününde onların ağırlanışı budur. نَحْنُ خَلَقَنَاكُمْ فَلَوْ لَا Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? أَفَرَأَيْتُمْ ma تُمْنُونَ e anthehluqunuhu em nahnu'l khaliqun Ne dersiniz Rahimlere akıttığınız menin nedir Siz mi onu insan olarak yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz Nahnu qaddarna beynekumul mevtu ve ma nahnu Ölümü sizin aranızda biz takdir ettik. Sizin yerinize benzerlerinizi getirmemiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmamız hususunda biz önüne geçilip engellenecek olanlar da değiliz. Ve la kad alimtum nşet al Andolsun ki siz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi? E fe ma ne dersiniz? Ektiğiniz şeyleri siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz? Eğer biz dileseydik onu daha olgunlaşmadan çerçöp haline getirirdik de, şaşar kalırdınız. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ Doğrusu biz, çok zarara uğradık. Hatta büsbütün mahrum kaldık, derdiniz. اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذ۪ي تَشْرَبُونَ ne dersiniz İçtiğiniz suyu buluttan siz mi indirdiniz yoksa indiren biz miyiz İsteseydik biz onu acı ve tuzlu yapardık. Hala şükretmeyecek misiniz? Efraît'un nara'ı türün. Aan tum aşatım şerret ha? A'm nıpnul <gülüyor> ne dersiniz? Tutuşturduğunuz ateşin ağacını siz mi var ettiniz, yoksa onu var eden biz miyiz? Biz o ateşi cehennemi hatırlatan bir ibret ve yolcular için bir menfaat kaynağı kıldık. فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ o halde yüce Rabbini adıyla tespih et. Fele aqusimu Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz bu büyük bir yemindir. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ف۪ي كِتَابٍ مَكْنُونَ O elbette korunmuş bir kitapta yazılı olan şerefli bir Kur'an'dır. لَا يَمَسُّهُوا اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ona ancak temiz olanlar dokunabilir. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Afa bihat alhadîf an tumuđehinûn ve tajâlûn rizqakum an Şimdi siz bu sözü küçümsüyor ve rızkınıza karşı şükrünüzü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَاَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ Can boğaza gelip dayandığında siz o zaman bakar durursunuz. O zaman biz can çekişene sizden daha yakınız ama siz göremezsiniz. فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِ تَرْجِعُونَهَا Eğer siz kıyamet günü cezalandırılmayacaksanız ve iddianızda doğru sözlü kimselerseniz o çıkmak üzere olan canı geri çevirsenize. فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ eğer ölen kimse, Allah'ın rahmetine yakın olanlardansa, ona rahatlık, güzel bir rızık ve nimetlerle dolu cennet vardır. وَاَمَّا اِنْ ve selamun lek yemin eğer amel defterleri sağdan verilenlerdense ona amel defterleri sağdan verilenlerden sana selam olsun denir ve en ma in kana minel mukezibin فَنُزُلُمْ مِنْ Ve وَتَصْلِيَةُ جَح۪يمِ Eğer gerçekleri yalanlayan sapıklardansa, onun içinde kaynar sudan bir ağırlanma ve cehenneme atılma vardır. اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَق۪ينَ işte kesin olan gerçek budur. O halde yüce Rabbini adıyla tesbih et. Hadit suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. Hadit demir anlamına gelir. İçinde demirin faydalarından söz edildiği için surede bu adla anılmıştır. Bismillahi l-Rahman l-Rahim. Səbha lillahi ve l- arḍ ve Göklerde ve yerde bulunan her şey Allahı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. لَهُ مُلْكُ السماوات والأرض ويميت وهو على كل شيء قدير. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. O diriltir ve öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O, her şeyden önce vardır. Her şey yok olduktan sonra kalacak olan O'dur. Varlığı delilleriyle apaçıktır. Zatının mahiyeti gizlidir. O, her şeyi hakkıyla bilir. Hüvəlləri yarattı. Sıra sırasıyla yarattı. Sıra sırasıyla yarattı. Sıra sırasıyla yarattı. Sıra sırasıyla yarattı. Sıra sırasıyla يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da aşşa hükmeden odur. O yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Lehül mulkus semavati vel ard Allahi turca'ul umur. <gülüyor> Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız onundur. Bütün işlerde yalnız Allah'a döndürülür. Yuliculleyle finnahari ve yulicunneha felleyl. Ve hu alimun bi zati's sudur. Allah geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. O kalplerde bulunanı hakkıyla bilir. Aminu billahi ve resuluhu ve anfiqu min ma jalekum ustaklifin fee. Fılladına aminu min kum. Fılladına aminu min kum Ey insanlar. Allah'a ve Peygamberine iman edin. Sizi hakkında tasarruf sahibi kıldığı şeylerden Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip Allah yolunda harcayanlar için büyük bir mükafat vardır. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُولُ يَدَعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدَ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ Peygamber sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde size ne oluyor da Allah'a inanmıyorsunuz? Oysa o, Sizden daha önce kesin söz almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun. O, Allah'tan kutsanmış olanlar, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın وَإِنَّ Sizi karanlıklardan ayrınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indiren O'dur. Gerçekten Allah size karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir.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 Göklerin ve yerin mirası yalnız Allah'a ait olduğu halde, Size ne oluyor da malınızdan Allah yolunda harcamıyorsunuz? İçinizden Mekke'nin fethinden önce Allah yolunda malını harcayıp savaşanlar başkalarıyla bir değildir. Onların dereceleri sonradan harcayıp savaşanlarınkinden daha büyüktür. Ama Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. مَنْ ذَلَّذ۪ي يُقَرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَر۪يمٌ Kim Allah için güzel bir ödünç verirse, Allah kendisine onun karşılığını kat kat arttırarak verir. Ayrıca onun için güzel bir mükafat vardır.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 بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا O gün mü'min erkeklerin ve mü'min kadınların nurlarının önlerinde ve sağ taraflarında koştuğunu görürsün. Melekler onlara, ''Bugün sizin müjdeniz.'' Altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir diyeceklerdir. İşte büyük kurtuluş budur. Yüma, "Kulul Munafıklar ve Munafıklar, Lillahzine Aman, Zurun. Nıqte bismill قِيلَ Kum. Qil Arjgur Raakum. Fal Temsul Nur. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar iman eden kimselere bizi bekleyin de nurunuzdan istifade edelim derler. Onlara alay yoluyla siz arkanıza dönün de bir ışık arayın denecek ve hemen onlarla müminler arasına kapısı olan bir sur çekilecektir. Onun iç tarafında rahmet, dış tarafında ise azap vardır. يُنَادُونَهُمْ أَلَمْنَكُمْ مِعَكُمْ قَالُوا بَلَا وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ Velekin ne kum fetetum e fusaumterab bastum var tebetum ve varrat kumul emeni yuhatce Münafıklar müminlere Biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Mü'minler de, evet beraberdiniz, fakat siz kendinizi aldattınız. Mü'minlerin bir felakete uğramasını beklediniz. Dinde şüpheye düştünüz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi oyaladı. Bir de o aldatıcı şeytan, Allah hakkında sizi aldattı derler. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ Maawaakumun naru hiya maulaakum wa bi'sal maseer Ey münafıklar artık bugün sizden ve inkar edenlerden kurtuluşunuz için fidye alınmaz. Sizin varacağınız yer cehennemdir. Size yaraşan odur. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Elem ye'nilillezine amenu ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطلع عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون İman edenlerin kalplerinin Allah'ın zikri için saygıyla yumuşama ve ondan inen gerçeğe içten bağlanma zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmiş ve kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış fasıklardır. İ'lemûn <gülüyor> اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدَ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Bilin ki Allah yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Biz size düşünesiniz diye ayetlerimizi açıkça bildirdik. اِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ ve وَاَقَرَضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ Sadaka veren erkeklere, sadaka veren kadınlara ve Allah için güzel bir ödünç verenlere karşılıkları kat kat arttırılarak verilir. Ayrıca onlar için güzel bir mükafat vardır.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 وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَح۪يمِ <gülüyor> Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar, Rableri katında çok doğru olanlarla şehitler gibidirler. Onların hem mükafatları hem de nurları vardır inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliklerdir. İlemu enmel hayatud dunya le'bu ve lehu ve zinetu ve tafahurun beynekum ve tekabur <gülüyor> وتكافر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun... Bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlat çoğaltmada bir yarışmadan ibarettir. Bu bir yağmur gibidir ki, bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onu sapsarı bir halde görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise şiddetli bir azap da vardır, Allah'ın bağışlaması ve rızası da vardır.'' Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. Sabiqu ila magfiratim mir rabbikum ve cenneten arzaha ka'rdi's sema'i vel ardü uddet lillezina amenu billahi ve ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ yasha. يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ Ey insanlar! Rabbiniz tarafından bağışlanmaya, genişliği gökle yerin genişliği gibi olan cennete koşun. O cennet Allah'a ve peygamberlerine iman eden kimseler için hazırlanmıştır. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük bir lütuf sahibidir. Ma asaba min musibatin fil ardi ve fi enfusikum illa fi kitabim min qabl an nabraha İnne, ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır. لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٌ Bu kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği şeylere sevinip şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez. Onlar cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim haktan yüz çevirirse bilsin ki Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد ve azeln فِيهِ hadid fihi başı şiddu ve manaf'ül nasi ve liyâlem Allahu mey yâsırhu ve rusuluhi Andolsun ki biz peygamberlerimizi apaçık mucizelerle gönderdik. İnsanlar adaleti yerine getirsinler diye onlarla birlikte kitap ve ölçü indirdik. Ayrıca kendisinde büyük bir güç ve insanlar için birçok menfaatler bulunan demiri yarattık. Bu Allah'ın dinine ve peygamberine görmediği halde yardım edecek olan kimseleri ortaya çıkarması içindir. Gerçekten Allah çok kuvvetlidir çok güçlüdür. Ve lekade ersalna Nuh'u ve İbrahim ve cealna fi zürriyetihi men nübvetu vel kitabe Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Her ikisinin nesline de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur. Yine onlardan birçokları da yoldan çıkmış fasıklardır. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَ بِنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً يَتَدَبَّرُونَهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ Aridwanillahi fema ra'auha haqq wa ri'ayatha fa atayna alladhina amanu minhum minhum ajrahum sonra onların arkasından peygamberlerimizi ardarda arda gönderdik bir de onların arkasından Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerine şefkat ve merhamet koyduk. Kendileri de güya Allah'ın rızasını kazanmak için bizim üzerlerine farz kılmadığımız ruhbanlığı icat ettiler. Fakat ona bile gereği gibi riayet etmediler. Biz içlerinden iman eden kimselere mükafatlarını verdik. Ama onlardan birçokları yoldan çıkmış fasıklardır. Yaa ay yehal Ladin amanu Tawwul Allah ve amanu b Rassulhi min Rhamtihi ve yajalakum lakum. Wallahu Ey iman edenler Allah'tan korkun. Ve Peygamberine inanın ki Allah size rahmetinden iki kat versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur bahşetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Li Allah yâlem ahlul Kitâb, Allah yâqdirûn ʿala şe'îm min. Böylece kitap ehli bilsin ki onlar Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde edemezler. Şüphesiz ki bütün lütf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah. Büyük lütuf sahibidir.